Yeah. çıktı Bugün 4 Kasım Pazartesi Yıl 2013 Ay 11 Gün 308 Hızır 183 1434 Hicri Muharrem 1 1429 Rumi Ekim 22 UNESCO'nun kuruluşu 1946 Lodos Rüzgarları Muharrem Hicri Kameri Yılbaşı 1435 Muharrem Hicri Yılbaşı 1435 hicri Kamer'i Takvim, Hazreti Muhammed'in Mekke'den Medine'ye hicret yani göç etmesinin tarihi başlangıcı olarak kabul eder. hicri Takvim'de bir ay, ayın dünyamız çevresinde bir kere dönmesi zamanı olarak kabul edilmiştir. Bu dönüş 29,5 güne tekabül eder. Bu hesaba göre hicri Takvim'de bir yıl 354 gündür. Miladi Takvim'den 11 gün eksik olduğundan hicri Yılbaşı ve Bayramlar her yıl 11 gün önceye gelir. Günün Tarihi 91 yıl önce bugün 4 Kasım 1922'de 3 gün önce yani 1 Kasım 1922'de saltanatın Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından sona erdirilmesi nedeniyle son Osmanlı hükümeti istifa etmişti. 102 yıl önce bugün 4 Kasım 1911'de Balkan Savaşı'na fırsat bilerek 19 Eylül'de Osmanlı İmparatorluğuna savaş ilan eden İtalya Osmanlı'nın deninde bulunan Libya'nın Tripoli şehrini işgal etti. Büyük saatte marif takvimim Merhaba kez. Açık Radyo burası AçıkRadyo.com ve Açık Gazete programı başladı. Marmara Can Tonbil Selahattin Çolaktan oluşan ekiple berabersiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Evet açılışımızı Friends of Distinction, The Friends of Distinction grubuyla yaptık. O grubun kurucu elemanlarından Harry Alston'ın doğum günü münasebetiyle Dallas'ta Texas'ta 1938'de... ...bugün doğmuştu... ...ve grubun... ...çok ünlü parçalarından biri... ...aslında kendilerine ait değil... ...bir cover parçası... ...Grazing in the Grass... ...onu çalarak başladık... ...Humas Akelen'e ait aslı... ...orijinali parçanın... ...ama onların yorumu da gayet... ...yerindeydi... ...bu vesileyle onu çalmış olduk... ...şimdi... Tarihte bugün neler olduğuna kısaca bakacak olursak, 1429'da Jandark Sempier pierre de Moutier'i e, işgaldan kurtarmış Fransa'nın, modern Fransa'nın kuruluşuna giden yolda. Bir adım sonra kendisini de yakacaklardı cadı, büyücü diye. 1429'da bugün bu oluyor. 1922'de bugünse Mısır'da, Britanya'da arkeolog Howard Carter ve yoldaşları kendisine tutan kamuonun filaavu tutan kamuonun mezarını buluyorlar Krallar Vadisi denen yerde ve bütün arkeoloji tarihi yepyeni bir şeye bürünüyor. Yepyeni bir anlam kazanıyor. Evet yeni bir haber vardı onunla alakalı hazır fırsatını vermişken söyleyelim. Bu yıl dönümünde yeni bir açıklama yapıldı. İngiliz Mısır bilimci Dr. Chris Naughton tarafından. E, Tutankamon'un bir araba kazası sonucunda öldüğünden bahsediyorlar. E, vücudundaki izler ve yanıklar ölümünün büyük bir olasılıkla bir savaş arabasının çarpması sonucu gerçekleştiğini ortaya koyuyor demişler. Bir araba kazasına kurban gitmiş. Trafik kazası. Evet trafik kazası ilginç Daha önce de yıldan sokması, zehirlenme ya da suikast gibi tahminler de vardı. Evet. Çok genç bir kral çünkü. Yani sadece büyük ünü şeyden geliyor. Cesedinin yani mumyasının bulunmuş olmasından geliyor. Bozulmamış bir evet. şekilde. Yani tutan kamu. Marekin çok Seram ya da Marekin çok ilginç hikayeleri vardır. Bu konuda arkeoloji tarihiyle ilgili olarak 1937'de bugün Mark Twain cemiyeti Atatürk'e madalya vermiş. 1950'de bugün Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve bölgesel ve azınlık diller Avrupa Şartı, Avrupa Sözleşmesi kabul edilmiş. 1955'te bugün ise 2. Dünya Savaşı'ndan sonra yıkıldıktan sonra yeniden inşa edilen Viyana Devlet Operası Açılışını Beethoven'ın Fidelio operasıyla yapmış. 1956'da bugünse dünyada hala büyük, pek ayrıntısı bilinmeyen büyük bir trajedi. Sovyet birlikleri Macaristan'a girip isyan edenlerin, ayaklananların, Sovyet birliğine karşı isyan edenlerin hepsinin harca ezilmesine yol açıyor. 23 Ekim'de başlamış olan isyanı tamamen bastırıyorlar. Binlerce kişi öldürüyorlar. Binlerce ki daha fazlası da yaralanıyor ve neredeyse 250 binden fazla insan bu da ülkeyi terk etmek zorunda kalıyor. Bugüne kadar iyi bilinmeyen şeylerinden biri dünyanın. 1966'da da Arno Nehri, Floransa'da şey olacak e, sel olacak ve aşağı yukarı 6-7 metreye yakın 6 metre 7 70 santim yüksekliğe kadar çıkıp binlerce insanın evsiz kalmasına ve milyonlarca da sanat eserinin, resmin, heykelin ve çok nadir kitapların tahrib olmasına yol açacaktır. Taşması 1966'da, bu da küresel iklim değişikliğinin ilk önemli tahribasından biri de sayılsa yeridir. 1973'te Hollanda ilk arabasız, otomobilsiz pazar gününü idrak etmiş. Çünkü 1973 petrol krizinden sonra kullanmıyorlar ve şeyler hava yolları boşaltılmış ve sadece bisikletliler ve patenliler tarafından yollarla geçiliyor. Bu da ilginç bir durum. Sonradan maalesef eski alışkanlıklarına tekrar dönecek dünya. Evet, bir gün de olsa nefes almışlardır iştiyse. Yani farklı davranış kalıplarının açılmasına giden yolda kapı da bu şekilde açılmıştı gerçi ama bu tam sürdürülemedi maalesef. Bu düşünseniz İstanbul'da bir gün boyunca hiç kimse araç kullanmıyor. Her tarafa marmarayla ile gidiyoruz mesela. Düşünmek bile istemiyorum. Arabasız yaşayamam. Oh, güzel zaten arabasız yaşayamayanlar için de ilginç haberler var bugün Marmara'da bu seferde düğün konvoyu yapılmış gelin arabası yerine gelin metrosu yapmışlar öyle mi evet evet yani arabaya o kadar muhtaç değilseniz onu demeye çalışıyorum imdat şeyi çekilmiş mi imdat şeyi zaman çekiliyor zaten bakarız ona da evet işte böyle ee, tarihte bugün de bunlar Günümüzde neler olduğuna Şimdi göz atacağız Çok yoğun bir gündemi var Dünyanın Ama önce hafta sonunda Yapılmış olan Hatta devam etmekte olan e, Toplantıları Dünyadan ve Türkiye'den de Kısaca gözden geçirerek Başlayalım e, kere şey devam ediyor Hrant Dinkvangfı'nın Müslümanlaşmış ya da Müslümanlaştırılmış Ermeniler konferansı yoğun bir ilgi görüyor. Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü ve Malatya Haydar İşbirliği ile düzenlenen, Türkiye'den ve dünyadan pek çok akademisyen ve araştırmacının da katıldığı bir şey, bilimsel bir toplantı. Cuma günü başladı iki kasımda Boğaziçi Üniversitesi'nde Albert Longhold'da canlı yayından da izlendi. Hrant Dink org üzerinden. Bu şimdiye kadar Türkiye'de üzerinde pek konuşulmayan, konuşulmasını hem mağdurları hem de buna yol açanlar tarafından tercih edilmeyen bir şey. Çok trajik, son derece ilginç hikayelerle dolu devam ediyor toplantı. Aslında... Bugün yapılacak olan atölyelerle ve hafıza ve kimlik paneliyle devam edecek dün son yani Pazar günü de şeyle devam etti Müslümanlaştırılmış Grigor Ronald Grigor Tsuny başkanlığındaki 1915'te Müslümanlaşma ya da Müslümanlaştırılma tarih ve tanıklık iki isimli panelde Halep bölgesindeki Ermeni kadınların hayatta kalma çabalarının farklı boyutları ele alındı ve kadın üzerinde Ermeni soykırımında kadın üzerinden hayatta kalma yollarını anlatan Arda Melkonya'nın sözlü tarih çalışmaları oldu. Çocukların yaşanmış soykırım deneyimleri çok derinlikli bir şey. Evet. Bu başka örnekler de vardı. Bugün de devam ediyor ve bitiriyor. Bitirilecek. Evet, bugün de dediğim gibi atölye çalışmaları ve hafıza ve kimlik paneli ile tamamlanacakmış bu. Oldukça ilginç bir programda var. 8. panel gerçekleşecekmiş ve katılımada halen açık olduğu da söyleniyor. Ha, önceden de kayıt yaptırılması lazım. Yaptırılması, evet. büyük bir ilgi var. Binlerce kişi tarafından izleniyor. Cumartesi günü 2 Kasım'da su adaleti olmadan demokrasi olmaz. Ortak varlıklarımızı ve su hakkımızı savunuyoruz panel ve forumu da. Ee, pek çok aktivistin de katılımıyla İstanbul'da gerçekleştirildi. Ee, ve su adaleti olmadan demokrasi olmaz. Ortak varlıklarımızı ve su hakkımızı savunuyoruz şeklinde bir panel ve forum vardı Taksim Hilton Otel'de. O da 5 saat yaklaşık sürdü. Kısmen e, Büyük bir bölümünü de izlemek imkanı bulabildik. Özellikle Gabriela Zanzaini, Food and Water Europe yöneticisi Belçika'dan Avrupa su hakkını konuşmuştu, mücadeleleri anlattı. Ayrıca da Marcela Oliveira da herkes için su, Güney Amerika koordinatörü. Bolivya'dan şirket egemenliğine karşı su mücadelelerini anlattı. Türkiye'den de önemli katılımlar var. da yarıntılarını vermeyelim. Fakat çok önemli bir konunun yeterince ilgi ve katılımla takip edildiğinde söylememiz gerekiyor. Evet, günün ve her günün. Hatta dünün, bugünün ve yarının en önemli konularından biri iklim ve su kıtlığı. Evet bu su hakkı i̇şte. halihazırda hazırda zaten bir dıştan gelen ya da dışarıda bırakılacak hakla içerisinde değil. Başlı başına düşünülmesi gereken bir hak olarak da önümüzdeki günlerde ve şu aslında yaşadığımız günlerde de ortaya çıkıyor. Örneğin İzmir, Gazi Emir'deki fabrika vardı yani hani bu nükleer atık sızdırdığı söylenen üç bölgede topraktan nükleer kirlilik bulunmuş yeraltı sularının da ağır metal saptanmış bölgedeki yeraltı suları çekilecekmiş Bu, bugün gelen haberler arasında gene aynı şekilde Bursa'da köylerin kendi köylerinin önündeki kurulacak olan fabrika'nın sularını zehirlediğine karşı yaptıkları bir açlık grevi var. Ondan da bahsedeceğiz hali hazırda. Evet, yani iklim meselesinden ibaretti. Yani tazminata bağlandı mesela, ağır bir para cezası verildi. Ama bu bir kere iki açıdan tartışmalı. Birincisi bu tazminatı o şirketin ödeyip ödemeyeceği durumu elinde mal varlığı bunu ödeyecek bir durum olup olmadığı ayrı bir tartışma konusu. Ayrıca da zehirlenenleri ve sudan yoksun kullananları nasıl bu zararlarından koruyacakları ve telafi edecekleri falan gibi çok önemli meseleler var. Evet. Bir üçüncü büyük toplantıda O da Avrupa o, genelinden geliyor. Avrupa genelinde türün ilk örneği olarak başlayan, 27 Ekim'de başlayan fosilden arınmış Avrupa turu. ...yapıldı ve tamamlandı... ...başını 350 orgun çektiği... ...bu toplantılarda... ...yazar ve çevre aktivisti Bill McKibben... ...ve Greenpeace International... ...direktörü... Kumi Aydın'ın yaptığı çeşitli turlar... ...ve konuşmalar vardı Berlin, Amsterdam... Edinburgh, Brigham ve Londra'da... ...etkinlikler düzenlendi... ...çok büyük bir katılım ve ilgi vardı bayağı da mesela kiliseler çeşitli topluluklar artık yatırımlarını geri çekmeye başladılar. Bu hareket büyüyerek gelişiyor. Naomi Klein da Kanada'dan e, takip ederek geldi şeye. E, yani telekonferans yöntemiyle katıldı. Çok ilginç grup e, bir müzik grubunun da Katılımıyla son derece canlı önemli tartışmaların yapıldı. Livestream diye bir yöntemle de canlı olarak izlemek mümkün evet. oldu. Tıpkı Ranting Vakfının Müslümanlaştırılmış Ermeniler Konferansında olduğu gibi canlı yayında da izleniyordu. İstenilen şu Yatırımını çek kampanyası olarak geçiyor kampanya çerçevesinde yaşanan işitsizlik adaletsizlik ve sorunların kaynağı olarak görülen sektörel ve şirketler belirleniyor kampanyaya katılan bireyler ve özellikle kurumlar bu sektörlerden o güne kadar yapmış oldukları yatırımların yani dolayısıyla finansal desteklerini geri çekmesi isteniyor amaç hedefdeki ve hedefteki sektör ve şirketlerin can damarlarına tıkamak ve kaynaklarını kurutmak olarak nitelendiriliyor. Yani bunun ilk örneği de mesela 1980'lerin başında Amerikalı üniversite öğrencileri tarafından düzenlenmiş. Bu başarılı yürütülen kampanyanın etkisiyle de Amerika Birleşik Devletleri'ndeki üniversite yönetimleri Güney Afrika'daki ırkçı yönetim, ırkçı rejimle ortaklaştırdıkları projelerden çekilmek zorunda kalmıştı. Şimdi bu Güney Afrika'daki ırkçı apartheid yönetimini değil de dünyanın sonunu getirecek olan fosil yakıt endüstrisine karşı bir kampanya düzenleniyor bunun tanıtım amacıyla e, bu insanlar dünyayı dolaşmaya başladılar evet son derece aslında hareketli e, bir e, yani dünyanın dört bir tarafında da büyük bir aktivizmin izlerine de rastlıyor dünya ayağa kalkmış durumda gerçekten de büyük bir e, mücadele e, gösteriliyor bu arada da e, İsrail'de konser verecek olan Sabahat Akkira'da karşıda bütün çeşitli sanatçılardan ortak bir imza ile talep var ve bu işgal altında ininin minnetiyle Filistinlerin konserin verileceği yerden birkaç dakikalık ötede hayranlarının bulunduğu ama asla böyle bir konseri izlemek şöyle dursun çocukların da baskı altında tutulduğu bir durumda. Bunu yapmaması yolunda çağrılar da var. Böyle bir şey de devam ediyor İsrail'in. İsrail'de yatırımların, İsrail'den de yatırımların çekilmesi hareketinin bir parçası olarak Roger Waters ya da diğer ünlü bazı sanatçıların da isimleri, müzisyenlerin de geçiyor vazgeçilmesi yönünde. Evet devam edelim şimdi durumumuza bugün neler var neler yok iklim olayların iklimle ilgili sayısız haberimiz var önce onlardan bahsedeyim biraz bir kere yağışlar dört bir tarafta devam ediyor. Dünyadan e, seller ve orman yangınları haberleri var öncelikle onlara bir değinebiliriz kısaca İstiyorsanız Amerika Birleşik Devletleri'nden başlayalım Teksas eyaletinde çarşamba ve perşembe günleri etkili olan aşırı yağışlarının sonuçları belli olmaya başlamış Ve iki kişinin ölümüne neden olmuş bu aşırı yağışlar Kar sular taşmış topraklar kaymış ve onlarca yol kapanmış yine aynı şekilde bu yağışlardan ötürü Evler ve işyerlerinin su bastığını söylemeye bile gerek yok galiba bu şiddetli yağışlar nedeniyle Teksas'taki birçok kentte hayat durma noktasına gelmiş deniliyor da tam anlamıyla fotoğraflardan da görüleceği üzere Teksas'tan gelen hayat durmuş. Yaşın en çok zarar verdiği Austin bölgesinde kriz masalarına telefonların susmadığı haberleri geliyormuş. ve Arama kurtarma ekipleri şişme botlarla afet yardımına koştuğu söyleniyor. Bu arama kurtarma çalışmalarında belki bugünkü internet sitelerinde de görülecek olan bir fotoğraf da vardı. Bir köpek yani can havliyle kendisini kurtarmaya gelen ya da oradan geçmekte olan bir kurtarma görevlisine sarılmış itfaiye yerine kurtarmış evet çok müthiş görüntüler vardı bu arada ben özür dileyerek demin eksik bıraktığım haberi de söyleyelim DPAI don't play apartheid israel apartheid israel için müzik yapmayın grubundan Sabahat Akkiraz ve topluluğuna açık mektup vardı... ...İsrail Ud Festivalini boykot edin diyordu. Bu açık mektupta halk ve tasavvuf müziği yapan... ...Türkiyeli ses sanatçısı Sabahat Akkiraz'dan... ...İsrail'deki gösterisini... ...iptal etmesi isteniyordu. Sayın Sabahat Akkiraz ve topluluk üyeleri... ...Tayyer Erdem, Savaş Göftepe... ...Mustafa Doğan, Mehmet Sarıaltun ve... ...Alsan Ozan Aslan'a yapılıyor... 9 Kasım'da daha vakit var. E, saat 21'de Kudüs'te Jerusalem Theater Henry Crown Hall'da yapılacak olan İsrail Ut Festivali'nde ayrımcı bir salonda sahneye çıkma planınızı iptal etmeye çağırıyoruz sizi diyor. İsrail'in sömürgecilik işgal ve apartheid politikaları nedeniyle İsrail Filistin sivil toplumu boykot yatırımların geri çekilmesi ve yaptırımlar BDS uygulama çağrısı yapıyor. En temel hakları yatsınan bu 4 milyon insan arasında çok sayıda Filistinli kadın da sizi dinleyerek güç kazanma olan yoksun kalacaklar diye de söylüyorlar. Orta Doğu'nun tek demokrasisi olarak tanıtmaya kadar varıyor çabaları. Ama İsrail'in apartheid politikaları konserler gibi eğlence etkinliklerinin bile içine işlemiştir. İsrail'in gaddarca işgali altındaki batı şehri ya da ya da orta çağ andıran bir İsrail kuşatmasına maruz kalan Gazze şeridinde yaşayan Filistinli hayranlarınızın konserinizi dinlemek üzere Kudüs'e gelmeleri yasaktır diyor Bu Gazze şeridinde yaşayanlar ki %56'sı çocuktur suya, ilaca, inşaat araç gereçlerine erişimlerini kısıtlayan yıpratıcı bir kuşatma altındadırlar bu hafsalaya sığmayacak durum planlanan konserinizin mekanına topu topu bir saatlik mesafededir. Doğu Kudüs'te konser mekanınızdan uzaklığı dakikalarla ölçülebilecek Silvan Mahallesi'nde çocuklar uluslararası hukuka aykırı olarak evlerinden zorla alınmakta, ana babalarına ya da avukatlara ulaşma hakkı tanınmaksızın şiddetli polis sorgularına götürülmektedir, diyorlar. İsrail Ud festivalini boykot edin. Roger Waters Kendisi de Bir mesaj yollamış Ross Daly, Yorgo Xiluris Yorgo Manolakis ve Kelly Toma da Ne de olsa Duyguları ve duyarlıkları olan müzisyenleriz Her koşul altında işleyecek Müzik makineleri değiliz demişler Cassandra Wilson da insan hakları eğlencesi olarak İsrail'e kültürel boykotu Benimsiyorum demiş Böyle bir Durum var. Durum var onu da tamamlamak istedim. Yani hazır İsrail'den bahsetmişken şu haberi de söyleyelim. Netanyahu geçen hafta sonunda bir açıklama yaptı İsrail Başbakanı ve kalıcı bir barış için Filistinlilerin geri dönüşü hakkını istememeleri ve diğer toplumsal taleplerini İsrail devletine dayatmaktan vazgeçmelerini istedi. Yani Arap-İsrail savaşlarında dört bir tarafa darılmış olan Filistinlilerin. Eğer barış istiyorsanız evinize gelmekten, ana yurdunuza dönmekten vazgeçin şeklinde uyarıyordu aynı şekilde İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu. Evet. Havva şey yani hafta sonunun şeyine de bakılacak olursa bir de şeyi de söyleyelim. Çeşitli toplantılardan bahsettik. Gösterilerden, protestolardan. Bir de şey vardı. Alevi vatandaşların Alevi Sivil Toplum Örgütlerinin üyeleri eşit yurttaşlık talebiyle Kadıköy'de yaptığı bir miting vardı. Pir Sultan Abdal Kültür Derneği ile Alevi Dernekleri Federasyonu geniş katılım sağladı diye vardı haber. Sezen Aksu'da vicdanı olan herkes Alevilere yapılan zulmün karşısında durmak zorunda diye seslenmiş Zorlu Center'da verdiği konserde. Alevilerden cami cemevi fikrine de protesto etmiş cami cemevi inşaatını da Kadıköy'de toplanan binlerce Alevi onu da belirtelim ve dönelim hava ve su durumlarına Teksas verdik. Söyledik, Teksas'ı verdik Avustralya'da orman yangınlarının devam ettiğini söyleyelim her ne kadar abot ...başbakan, yeni başbakanı... ...gömbürcülerin has adamı... ...şey yok diyorsa da... ...bunun küresel iklim değişikliğiyle... ...küresel ısınmayla falan... ...hiçbir alakası yok... ...bu Avustralya hayatının... ...normal bir parçasıdır diyorsa da... ...bir anda... ...64 yangın çıkması... ...gibi bir durum var... Geçen sene yangından kaçmak isteyen insanlar... Denize atlıyorlardı Avustralya'da. Yani gerçekten normal bir parçasıysa bu Avustralya'nın Avustralya ikliminin milli spor haline gelmiş demek. Oldukça için. zor bir iklime sahip, oldukça zor ve şart bu kötü şartlarda yaşayan insanların dayanıklı insanların olduğu bir ülke olarak da nitelendirmek doğru olabilir Avustralya'yı. Yanmış koalalar, or o bölgeye özgü fauna Hı. ve e, flora'yı da. Ayrıca da Avustralya'nın normal... Doğal, geleneksel doğası. Geleneksel evet. doğası olarak mı kabul ediliyor? Yanmış koalaların, evet. Kavrulmuş kangurular. Devam ediyor. Türkiye'de de orman yangınları devam ediyor. Edremit ilçesi sınırlarında Kaz Dağları'nda bir buçuk saat sonra söndürülmüş iki dönüm alan zarar gördüğü belirtiliyor. Veysel Eroğlu ama soruları cevaplamış. Korkacak bir şey yokmuş. 2013 yılında orman yangınlarında bir artış olduğunu fakat etkin mücadele ile zarar gören alanda büyük artışlar olmadığını söylemiş. Aynı zamanda Türkiye'de çok orman yangını olduğunu, yanan alanların peşkeş şeklindeki çekildiği şeklindeki eleştirilere de değinmiş Eroğlu. Ve rakamlarla cevap vermiş. Gene her sene yaptığı gibi başka ülkelerin acılarıyla Türkiye'nin acılarını karşılaştırmış Bakan Eroğlu. Amerika Birleşik Devletleri ve Akdeniz ülkelerindeki orman yangınlarının Türkiye'deki yangınlardan kat kat daha fazla olduğunu söylemiş Eroğlu. Özellikle Akdeniz ülkelerinin cayır cayır yandığını söylemiş. Yani Portekiz'de %38.2, İspanya'da 4.2, Fransa'nın 1.2, İtalya'nın 5.6, Yunanistan'ın %6, Yunanistan %6. Türkiye'nin ormanlarının sadece %0.4 olduğunu dikkat çekmiş bu yangınların çıktığı ormanların. Ve Eroğlu yanan ormanlık alanların bir sene içerisinde ağaçlandırıldığını vurgulamış. Ve biraz da övünerek de olsa 2013 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde Türkiye'den 45 kat daha fazla yangın oldu demeyi de ihmal etmemiş. Böyle bir karşılaştırma yapmayı değilim ihmal etmemiş. Evet. Ne diyelim? Peki. Artık, artık alışmış olmanız lazım diye düşünüyorum. Her aynı şekilde bu Kasım girişli girildiği vakitlerde Veysel Aroğlu kendisine gelen bu eleştirileri yanıtlıyor ve diğer ülkelerle bir karşılaştırma yaparak bu acı karşılaştırma yapıyor. Küresel ısınmadan ve iklim değişikliğinden pek bahsetmemiş değil mi? O, o Hayır, o, o bahsetmemiş. Ama Obama'dan gelen bir haber var. Küresel iklim değişikliğiyle alakalı. Ee, bahseden eğer yetkililerden bahsedecek olursak Amerika Birleşik Devletleri'nde yetkililere iklim değişikliğinin hazırlı olunmasının talimatını vermiş Obama. Yaklaşan fırtınayı önceden görmüş ve yeni planların da iklim değişikliğiyle mücadelede halihazırda hazırda e, olmayan planların bir an önce yapılması için emir vermiş gibi duruyor. Tam olarak içeriğini bilmiyorum bu durumda ama böyle bir imzadan bahsediliyoruz. Evet şu anda. var ayrıntısına bakarız ama bu son derece yetersiz. Bir yandan tabii çünkü diğer Keystone, Excel gibi petrol boru hatlarını Kanada'nın kum, katran kumlarını e, Hala o kararı oyalayıp duruyor Vermedi gerçi ama e, Büyük baskı altında olduğunu herkes biliyor Bama'nın petrolcüler tarafından Ve fevkalde Bir e, şey Bir şey sudan problemleri, evet. asıl şey meselesi Beyseleroğlu hiç bahsetmemiş orman yangınlarının sırasında küresel ısınmadan ve iklim değişikliğinden kuraklıktan ama hem şeyi biliyoruz mevcut ve geçmişteki kuraklıklarla ilgili Türkiye'nin 9 ilinde Konya havzasını içini ve çevresini saran 9 ildeki büyük kuraklık araştırmasını hem de devlet meteoroloji işleri Veysel Eroğlu'ndan belki de bağımsız olarak çok çarpıcı bilgileri içeren bir rapor yayınlamış. Böyle evet, bir rapor ki insanın kafasını kuma gömesi geliyor ya da bir an önce harekete geçmesi gerekiyor. İnancını e, pompoluyor insana 2030 yılına kadar su kaynaklarının kırkını tükeneceğini söylüyor Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Hani şu hava durumunu aldığınız genel kurum En yetkili isimler Evet sabah gazetesinin haberi bu Mehmet Nayır'ın küresel ısınmanın Türkiye'ye etkileri konulu bir sunum e, Yapmış Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Bu benim son zamanlarda gördüğüm En e, etkileyici ve önemli e, Sayabileceğimiz haberlerden biri benim görüşme göre küresel ısınmanın Türkiye'ye etkileri konulu bu sunumda susuzluk stresli günler getirecek sıcaklık Akdeniz turizmini de vuracak uyarısı yapılmış haberde sıcaklık Akdeniz turizmini kuraklık Akdeniz turizmini de etkileyebilir gibi bir başlık da verilmiş. Evet yani ülkenizde... geçelim ama çok önemli bir başlık. Deli saçması. Şöyle bir durum var yani ülkenizdeki suların yaşadığınız sınırlar içerisindeki suların yüzde kırkının tükeneceği bir durumda sadece e, turizmi vurması değil aklınıza gelebilecek bütün alanları vurması gibi bir şey söz konusu olabilir şu an susuzluğun. Evet yani başlıklar şöyle ara başlıklar İstanbul ısınıyor ortalama sıcaklığın beş derece yükseldi bu bölgeler diyor beş dereceden bahsediyor. Su kaynakları azalıyor diyor ve iç ve batı bölgelerinde yüzde kırkı aşan oranda su kaybı riski var. 2030 itibariyle yani sadece 15-16 sene sonradan bahsediyoruz. Güneydoğu bölgelerinde yüzde 20 ila yüzde 40 arasında olacak bu oran. Karların eriyeceği ve normal karların erimesinin tabi zamandan önce erimesinin ne büyük felaketleri yol ayrıca biliyoruz ama burada belirtilmemiş pek çok bitki türlerinin, bitkilerin yüzde elli oranında bitki türlerinin kaybedileceğinden bahsediyor. Kuzey Akdeniz'de bitki türlerinin yüzde elli oranında sizin dediğiniz gibi ve sulak alan sistemlerinin de zarar göreceğinden belirtiliyor. Evet Kenelerin bu Kırım-Kongo kanamalı ateşi hastalığına neden olan kenelerin en büyük sebebinin de küresel ısınma olduğunu 2002'den sonra bak Alar'ın görünmeye başladığını söylemiş Tokat, Sivas ve Yozgat illerinde özel bir çalışma yapmışlar ve sıcaklığın 5 dereceyi aştığı günlerin sayısında artış paralellik gösteriyor kene artışıyla yani. Ee, ve... Yani susuzluk tehlikesi baş gösterecek, orman yangınları artacak, erozyon, tarımsal üretim düşecek, sıcak dalgalarına bağlı ölümler ve hastalıklar, gıda zehirlenmeleri, deniz su seviyesi yükselmesi, yerleşim bölgelerini tehdit, cilt kanserinde artış... Deniz suyu kirliliği ve balık ölümlerinde de artış. Evet gazetelere baktığınız zaman hali hazırda bu maddelerin de arttığını görebiliyorsunuz. Örneğin Zaman Gazetesi'nde son dönemde gıda zehirlenmelerinde büyük bir artış görüldüğü Hastanelerde gıda zehirlenmelerine karşı herhangi bir kayıt tutulmadığı gibi haberler var. Deniz suyu kirliliğine alakalı haberler var. Yani baktığınız zaman gazetelere zaten biraz önce saydığınız başlıkların birçoğuyla alakalı haberleri görebiliyorsunuz. Dünyadaki en önemli e, bir numaralı sorunun İlk defa Türkiye'de de ilginç bir şekilde... Bu sefer karşılaştırma yapamayız galiba Veysel Eroğlu gibi. Amerika Birleşik Devletleri'nin sorunu ile Türkiye'nin sorunu şu kadar farklıdır, şu kadar daha fazladır ya da azdır diye. Hayır, tek Dünyanın... yapılacak şey Sabah Gazetesi'nin muhabirinin Veysel Eroğlu'nun basın toplantısına da gidip, ama devlet meteoroloji işlerinden de böyle bilgiler var, siz ne diyorsunuz Sayın Bakan diye sorması çok doğru olur. Bunu internet üzerinden gördük. Sabah gazetesinin kendisinde birinci sayfadan çıktı mı çıkmadı mı bilmiyoruz. Ama çok önemli bir haber. Dünyadaki bütün diğer bu paraleldeki pek çok rapor daha var. Onlara da kısmen değinme fırsatı bulacağız. Şimdi ara verelim. Açık Gazete Evet açık radyodasınız. Açık Gazete programı devam ediyor. Haftanın ilk açık gazetesi saat 8:49'e 20 var ve Friends of the Friends of Distinction'dan dinlediğimiz ikinci şarkı, onların belki de en tanınmış şarkılarıydı bu "Going in Circles" bir rhythm and blues ya da soul jarında müzik yapan hoş bir topluluk, şey halkalar halinde dönüp duruyoruz anlamına gelen bir Şarkı çevirisi başlı. Böyle de hafta sonundaki etkinliklerle ilgili olarak konuşurken şeyi de söyleyelim Boğaziçi Üniversitesi'ndeki büyük kalabalığın katıldığı 3 günlük konferansı açılışında Ermeniler konferansında Raquel Dink kılıç artıklarının fısıltıları bugün artık seslendiriliyor demişti ve e, Müslüman bu ülkede kimsenin gerçek adıyla seslenmediği Müslümanlaştırılmış Ermeniler yaşıyor. Biz burada onların dile gelmeyen sırlarına şahitlik edeceğiz diye konuşmuş. Önemli bir yüzleşme bu arada da Topan'de bizim komşumuz depoda da ...geçmişle yüzleşmek üzerine... ...önemli bir sergi var... ...o da tamamlayıcı nitelikte... ...onu da hatırlatalım... ...İstanbul'da bu sırada ciddi etkinlikler var... ...aynı zamanda Müslümanlaştırılan... ...dedelerinin evinde de... ...fotoğrafçılık yaparak... ...yaşayan dildiyanların... yanların ...1872-1923... ...arasındaki öyküsünü anlatan... ...mektup, ses kayıtları, fotoğraf ve notlar da... ...Merzifon'da sergileniyor... Müslümanlaştırılmalarına rağmen, 1921'de Türkiye'yi terk eden ailenin 48 üyesi Samsun Sivas ve Trabzon'da öldürülmüş. Aram Marsubyan da dedesi Çolak'ın evini bulup, ne tazminat ne mal bir talebim yok, tek hayalim gerçeklerin ortaya çıkması ve düşmanlığın bitmesi diyor. Mürgen Halis'in de röportajında yine da büyük bir ilgi görmüş evet. aslında sergi kimse bilmiyormuş. Değil. Madem duyurular ve e, bilgilendirmelerle devam ettik ikinci yarıya da ufak bir bilgilendirme daha yapalım. Bu da açık radyodan geliyor. 2-3 gündür e, daha doğrusu bir 5 günü buluyor galiba hafta sonuyla beraber bir e, sıkıntımız vardı internet yayınındaki bir sorunla alakalı. Arkasında 2 gün sürdü. 2 gün sürdü. E, hafta sonu bunu hallettik. E, bu yayın giderildi. E, dinleyenlere bilenler, söylesinler açıkçası. E, Bunda yaygınlaştırmak gerekebilir. Çünkü halen e, bazı veriyasından geliyor internet üzerinden dinleyemiyoruz diye. Benim dinleyebildiğim ufak bir program var. Yeni sistem daha hızlı ve daha etkin çalışıyor açıkçası. Geçici bir sistem daha profesyonel bir sisteme geçeceğiz önümüzdeki günlerde. Ufak bir programla bilgisayarlarınızda bulunan bu medya player'larla ben VLC adlı e, bir ücretsiz yazılımı kullanıyorum. Onunla beraber canlı yayını dinle seçeneğine tıkladığınız zaman butonuna tıkladığınız zaman otomatikman programınızın içerisinde açılıyor ve açık radyoyu rahat bir şekilde dinleyebiliyorsunuz. Çeşitli yolları da var. Evet. Ama daha da bu geçici bir çözüm olarak bu hafta sonu iki gün süren mini krizi atlattık. Şimdi yayına devam ediyoruz. Evet tek krizimiz bu olsun. Yani baktığınız zaman diğer Dünya genelindeki radyolarda farklı krizler ve farklı sorunlar da varmış. Bunlardan bir tanesi de Amerika Birleşik Devletleri'nden geliyor NPR'dan. NPR, National Public Radio, çok iyi bilinen bir kamu radyosu devlet desteği almadan çalışıyor. Bağımsız olmaya çalışan önemli bir radyo fakat orada da bir kampanya başladı. NPR'ın da Kaya Gazcılarından sponsorluk almış olduğu haberi var. Forkast the facts diye bir e, kuruluş var. Oradan da ciddi bir şey var. İlginç bir e, kampanya başlatmışlar. Çünkü e, e, pek çok e, mesela e, zaman zaman arabanızdan ya da seyahat ettiğiniz araçtan çıkamayarak dinlediğiniz radyolardan biridir diyor. Fakat bir de hemen kaçıp gitmeyi e, e, Duyduğunuz anda aman Allah'ım böyle bir e, radyo nasıl olabilir dinliyorum deyip kaçtığınız anlar da oluyor diyor. İşte onlardan birisi American Natural Gas Association yani bütün bu kaya gazı adı altında ya da benzeri çeşitli yeni konvansiyonel olmayan petrol çıkarımlarıyla yeryüzünü büsbütün mahveden bu fracking hidrofracking denen işte kimyasallarla tazikli petrol çıkaran gruplar ya da doğalgaz suyu, toprağı ve bütün yerleşik olan insanların hayatını mahveden bir grubun enerji grubunun şemsiye grubu American Natural Gas Association'ın ilanlarını sponsorluğunu duyunca şöyle de gayet cool bir şekilde yapıyorlarmış reklamı da think about it diyorlarmış yani bir düşün hiç düşünmeyin aklınıza bile getirmeyin diye bir kampanya <gülüyor> başlatıyorlar şimdi bu devam ediyor ee, bu kampanya devam ediyor işte aynı zamanda dinleyicilerin de büyük bir tepkilerinden bahsediliyor aynen sizin söylediğiniz gibi ve ülke çapında bu frag free diye bir yöntem ve Amerika'nın ve dünyanın da önemli müzisyenlerinin sanatçılarının filan da protestoları var. Şimdi de böyle bir şeyde başlamış. Evet. Şampiyar'a karşı bunu da duyuralım. Mücadele ettiğiniz zaman gerçekten de sonuçlarını alabilmeniz mümkün. Örneğin geçtiğimiz ayın başında Fransa'da Fransız Anayasa Konseyi Kayagaz'ın sondaşını yasaklayan kanunu onaylamıştı. Bir aktivistlerin de yaptığı bu eylemler sonucunda. Ve ardından da e, çeşitli durumlardan bahseden analiz yasaları çıkmıştı. Bütün Avrupa'nın gündeminde olduğundan bahsediliyordu. Bu ucuz olarak görülen enerji yönteminin ama çevre etkileri bakımından bakıldığında ise ucuzluk değil tamamen bir pahalılıktan bahsediliyor. Evet neyse bir flash haberle devam edelim mi? Bir flash haber var aslında. Dün akşam evet. saatlerinde gelen Uludağ'da daha önceleri e, yılın ilk karının yağdığı bu mevsimlerde bugünlerde yılın ilk karının yağdığından bahsettiğimiz Uludağ'dan bu sefer orman yangını haberi var. Çam ormanlarına sıçramış önce e, örtü yangını olarak başlayan yangınlar ve rüzgarın etkini, etkisini arttırmasıyla da e, büyümeye devam ediyormuş bu yangınlar. Henüz söndürdüğü haberini de almadık maalesef. Evet dumandan bir kişi etkilenerek hastanelik olmuş ve e, tam olarak yerini belirtmek gerekirse sarı alan ile Merkez Osman Gazi ilçesine bağlı Süleymaniye körü arasındaki bir ormanlık arazide. Henüz bilinemeyen bir sebeple başlamış bu yangın. 10 hektarlık alanda halihazırda zarar görmüş ve yanmaya da devam ediyormuş. Evet, e, Veysel Leroğlu bu konuda da ama bak Amerika'da daha çok yangın oluyor diye bir açıklama yapmış mı? Yok hayır ama burada Yine belki... bir vardır değil mi? Nasıl? E, soğuk savaş döneminden kalma bir e, politik fıkra gayet bayahtı ama anlatılır dururdu Senin, sizin kuşak bilmiyor olabilir. İşte Amerika'yla Rusya birbiriyle atışırken ama siz de zencileri öldürüyorsunuz demiş. Sovyetler birliğinden Birliği bir bürokrat. Evet. Onun gibi bir şey oldu. Yani Altını çizilmesi gereken nokta varsa Veysel Eroğlu'nun sözünü tutması galiba. Kendisi ne diyordu? Peşkeş çekilmiyor bu araziler yangından sonra diyordu. Hep beraber göreceğiz Uluzağ'daki bu arazinin peşkeş çekilip çekilmediğini. Bir o bir de bunun artık köşe ısınmayla diyor. yakın bağlantısı olduğunu da söylese çok iyi olur. Şimdi iklim değişikliği konusunda bu meteoroloji e, müdürlüğünden gelen tüyler ürpertici ama çok uyarıcı e, rapordan mağda dünyanın da dört bir tarafından gelen çok önemli raporlar var. Birazcık da onlara değinelim. Bir kere New York Times'ta sızma bir haber vardı. Bu şeyden sızmış IPCC denilen hükümetler arası iklim değişikliği paneli ya da kurulu dediğimiz yiyecek dünya yiyecek stoklarına yani yiyecek üretimine tahıl üretimine çok ağır darbe vuracakmış. Hali hazırda vurmaya başlamış bir etkilemeye başlamış, başlamış birde. Ama asıl Önümüzdeki 15-20 yıl içinden bahsediyoruz. Her 10 yılda %2 düşecekmiş. %2 üretim düşecek diye korkunç bir çağrı ver. Yani bu gün, minimum rakamlarla gün. galiba %2 olarak bahsedilmesi. Bir de bu işin içine suyu da kattığınız zaman... ...yani Türkiye düşünün 2030'da su yüzde %40 oranında azaldığı zaman... Ne Hangi gıda üretebileceksin Evet yani arz su ve gıda şeydi. ürünleri arz ve talebi açısından bakılınca Arz her 10 yılda %2 gibi bir şey azalırken Talep ne kadar artacakmış biliyor musun %14 oranında Çünkü nüfus artıyor ve dünya nüfusu 2050'ye kadar da 9 milyar 600 milyona kadar çıkacak bugün 7 milyar 200 milyon baya 2.4 2. milyar artış var 2 virgül ve tabi ki yoksulların en çok vurulacağı ve adam tabi bir başka şey var yeni Gıda sorunu baş gösterdiği zaman Yeni ormanların kesileceği Anlamına geliyor çünkü yiyecek ekecekler Oraya ekmek zorunda Kalacakları düşünüyor Yeni ağaç kesimlerine de yol açıyor yani Bu da işte kısır döngü Olarak korkunç bir şey ee, Yani bu Üstelik de bu Konulara Hiç iyimsel gözle Bakmayan bir yani iklim inkarcısı bir Sitede yayınlanmış fakat gerçektir bu rapor demişler ee, ama değişebilir daha e, nihai halini almadı diyorlar kurtarıyorlar ama durum çok fena bir üçüncü rapor da Berlin'de e, Nisan'da açıklanacak bu önümüzdeki ay açıklanacak bir rapordan bahsediyoruz Rapisis'in üç bölümlük raporu ama bu çok ağır bir durumdan bahsediyor. Bunu da geçelim. Evet yani bu açlık durumunun giriş, gelişme ve sonuç kısımlarını aslında e, halihazırda Türkiye ve dünya üzerinde de görebilmek mümkün. Örneğin şu anda Suriye'deki durumdan bahsediliyor. E, milyonlarca insanın açlık sınırında olduğundan aynı şekilde bahsediliyordu. Yapılan röportajlar, bu mülteci kampında yapılan röportajlar var. Çocukların ayaklarının kibrit çöpü büyüklüğünde olduğundan bahsediliyor. Ve yani Somali kadar değil şu anda diyor dünyanın açlık denildiği zaman ilk halkta gelen bölgesi olan Somali kadar olmasa bile Somali olma yolunda hatta Somali'ye geçecek durumda büyük bir trajedilerin de devam etmekte olduğu da söyleniyor. Bu mülteci kamplarının özellikle Lübnan'daki mülteci kamplarında gelen haberler bu şekilde. Bunu söyleyenler de doktorlar. Daha önce karşılaştırmadıkları bir durumdan bahsediyorlar. Yani orta gelir seviyesi orta olan e, bir ülkede 3 sene içerisinde yaşanan dönüşüm sonrasında insanların nasıl bu duruma düşebildiklerinin en belirgin göstergesi olarak da Suriye işaret ediyorlar. Her şey bir anda değişebiliyormuş. Yani bunu başlangıcı içinde mücadele eden insanlar var. Mesela Çanakkale Bayramiç ilçesinde bağlı Kurçunlu köyünde açılacak olan felspat madeni yüzünden e, köylülerin büyük bir siyana vardı. Yol çalışması, ormanlık alanların kesimi ve içtikleri suların kullandıkları suların zehirlenmesi gibi bir duruma karşı harekete geçiyordu bu köylerde. Onlar da çözümü en son açlık grevinde bulmuşlardı. Bu açlık grevi de sürüyormuş aynı zamanda da. Evet yani insanlığın bir çeşit açlıkla terbiyesi gibi bir durumdan bahsediyoruz. Bir yanıyla da bu işte... Juvenalisti galiba Geçenlerde konuşuyorduk Şimdi gelelim e, sirk konularına Tekrar Yani ekmek ve sirkler Diye tabir var yani Ekmek ve eğlence Bir ucuza ekmek dağıtırsın halka Bir de eğlence dünyasıyla Gözünü boyarsın Gladyatörleri gezdirirsin Ve bu iş e, halloluyor diyor Roma İmparatorluğu'nun çöküşten önceki Son günlerini yazan Büyük Ozan Satir kelimesini de şey Yergi Türünü de edebiyata armağan edenlerden biri Belki de birincisi olan Yuvenalis yazıyor onu Ekmek ve sirkler meselesi Dünyada da devam ediyor Yani Şey mesela Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı En yetkili diplomatı da Onun şey olarak Dolaşıyor ortalıkta çeşit böyle yangın söndüren hani palyaçolar vardır ya sirklerde e, be, yangını söndürüyor ama kendi alev almış gibi bir hali vardır yani ya, sirk seyretti komedyen ha, komedi, evet, be, püskürtür yangın şeylerini filan o sırada e, her taraftan e, önce Brezilya'ya gitti sonra Brezilya'da halledemedi sonra Fransa'ya gitti ...ya yani dinlemiyoruz filan diye... biraz aşırı dinliyoruz filan diye... ...böyle tam bir... E, ...neredeyse... E, ...sirk manzarasını... E, ...tamamen... ...şey yapıyoruz... Evet panem e, et kirkenses yani ekmek ve sirk vaziyetleri bir metafor kullanılıyor. Ve nasıl bastırırız bunu diye dünya yangın halinde insanlar toplanıyorlar ve yeni ticari anlaşmalar yapalım. Bir yandan kurtaralım durumu herkesi dinleyelim ama biz ne yapalım ki? ...böyle yaşıyoruz diye harika bir durum var. Snowden'dan Berlin'e yardım teklifi gelmiş. Rusya'ya kaçan Amerikalı eski istihbaratçı Edward Snowden... ...Başbakan Angela Merkel'in dinlenmesiyle ilgili olayın aydınlatılmasında yardım edebileceğini söylüyor... Alman savcıların sorularını yazılı olarak yanıtlayabilirim ya da savcılar Rusya'ya gelip ifademe burada başvurabilir ifadelerini kullanıyor. Son derece cool yani Türkiye'den Snowden'ın af talebine red gibi bir haber geldiyse de CNN Türk'ten buna itibar etmemek gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu da sirkin bir parçası olmalı ve CNN Türk de maalesef buna aldanmış olabilir. Beyaz Evin iletişim direktörü Dan Pfeiffer Afına dair bir teklif gündemimizde yok demiş. Böyle bir bilgi, tale af talebi falan benim bildiğim yok. Snowden'ın tek başına yeni bir kuşağın temsilcisi olarak bütün dünyanın en güçlü devletlerine gelmiş geçmiş en büyük imparatorluğa da meydan okuyup gerçeklerin ve sadece dürüstlüğün peşinde koşan ifşaatçı bir adam. Almanya'da Almanya'yı da açık seçik net bir şekilde söyledi. Gerektiği takdirde ben e, tanık olarak da konuşmaya hazırım. Eğer Berlin'de, Berlin'e gelirken, Almanya'ya gelirken benim can güvenliğimi sağlarsanız diye. Böyle bir e, e, teminatta bulunduğu mektubu da Avrupa, e, Almanya Yeşiller Partisi aracılığıyla Almanya kamuoyuna duyurdu. Şimdi e, bu durum bekleniyor. Bakalım ne olacak? Evet, sirk devam ediyor aslında. Bir de... E... Şimdi mesela Marmaray'da e, problemler olduğu belirtiliyor sürekli olarak. İşte 29 Ekim'de aldı bir törenle Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı bir törenle açıldığı metro Marmaray sık sık yaşanan arızalarla gündemden düşmüyor. Ayrıca da e, sorumluluğu şey bu... da belli oldu galiba. Evet, Türkiye da. Gazetesi sorumluluğunun kim olduğunu açıkladı. Manşetten arızalar gezip arka eylemcilerinden kaynaklanıyor demiş. Bulmuş yani Türkiye Gazetesi. Sesi duyuyor musun arkada? Evet. Marmara'ya gezi sabotajı başladı manşetten verilen haberde ağaç bahanesiyle Türkiye'yi yakıp yıkan provokatörler şimdi de imdat frenlerini hedef aldı trenleri durdurup on binlerin canını tehlikeye atıyorlar ifadelerine yer verilmiş. Sabotaj. Öyle bir fıkra daha vardı. Gene Soğuk Savaş dönemine ait. <gülüyor> Bugün Soğuk Savaş dönemindeki <gülüyor> fıkraları teker teker anlatacaksınız galiba. Ama bu müstehcen olduğu için anlatmayacağım. O zaman bu kısmına geçelim de Marmaray'daki bu sorunun nasıl çözüldüğünden bahsedelim. Evet. Yani bir kere asrım projesi her imdat şeyinin önüne bir toma ...aman e, görevli nöbetçi koymuşlar... ...hayır ya bunu yapmamışlardır... ...he yapmamışlardır... ...hem de iki tane... Yani ...bir vagonda iki adet e, imdat freni varmış... ...her iki... E, ...imdat şeyinin önüne de... ...Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları... ...hırkalı, yelekli... E, ...görevler nöbet beklemişler... ...geçtiğimiz pazar günü... ...masa başı görevlermiş ...zaten evde boş boş oturuyorlar... ...gelsinler çalışsınlar şeklinde... ...bir açıklama yapılmış olsa gerek... İstihdamı da, sağ İstihdam da sağlanmış Pazar bu, günü fazladan mesaiye çağrıldık diye konuşmuş bu kişilerde Fazla mesailerini de vermişler mi? O konuyla alakalı Ha evet evet var Kadın bir Marmara'ya çalışanıysa fazla mesai ücreti verileceğini belirtmiş Bu şekilde Marmara görevlerinin bu şekilde göreve başlaması yolcular tarafından şaşkınlıkla karşılanmış alkışlanmış mı bilmiyorum ama F fotoğrafı e, fotoğrafları da çekilmiş fakat şey çok güzel yani haberde e, arıza sebebiyle trenlerin durduğu dakikalarda sosyal medyada çok sayıda fotoğraf paylaşılması da dikkatlerden kaçmamış asıl kanıt orada zaten sosyal işte. medyada mı kapatacaksınız işte internet marmara içerisinde niye açıyorsunuz ki ben de onu anlamıyorum metroda çekmiyor mesela neden metroda yok şeyden, Mejdeköy'den e, Taksim'e giderken, Şişhane'ye gelirken ben hiçbir internet şeyi açılmıyor. Şebekeler çekmiyor, telefonla dahi konuşulmuyor. Marmaray'a niye böyle bir şey geçirilmiş ki? Torpil geçilmiş ki o kısmı anlayamıyorum ben. Birkaç soru var tabii akla takılan. Niye diğer metro servislerinde e, bu yapılmıyor? Ve niye geziciler metroyu da hedef almıyorlar? Metrobüsü de hedef almıyorlar. Bilmiyorum. Ama önümüzdeki günlerde üçüncü köprü üzerinde evlenen ya da üçüncü havalimanı üzerinde ya da Kanal İstanbul'da yüzerek dünya evine giren çiftlerle de karşılaşabilirsiniz. Marmaray'da böyle bir durum görünmüş. Ee, Ekrem ve Behiye Çetin çifti düğün, düğün fotoğraflarına mekan olarak Marmaray'ı seçmişler. Eferin'i çekmişler. Mi? 50 görevli varmış arkalarında. Nasıl çekecekler? O illi görevinin arasından girip nasıl çekeceksiniz imdat şeyini? Hani böyle düğün törenlerinde özellikle askeri bir taraf e, evlenen genellikle de erkek olur askerse Arkadaşları onların subay arkadaşları kılıçlarla böyle iki taraflı koridor yaparlar ya. Evet. Onların arasından geçer bir çiftler. Burada da DDT görevlileri arasında. devlet demir yolları görevlileri. görevlileri arasından var. geçmişler evet. Günde 126 sefer yapılmış hala bedavaymış. Kullanmayan İstanbullular varsa kullansınlar. Hala şansları var para vermeden. Bir de belki şey olabilir ama. Oradaki koruyan görevliler aldatanlar böyle çekecekmiş gibi yapıp kaçanlar <gülüyor> o onları kovalarken arkadan çekenler de olmaz mı? Onlar şey ne iyi geziciler değil ne, ikinci provokat etmek isteyen terör örgütü mensupları olabilirler. Gezi parkı eylemlerinde de öyle şeyler oldu yani. Ya, bir iyi iyi geziciler vardı iyi eylemciler vardı bir de kötü eylemciler vardı onlar kötüleri galiba provokat provokatörler. Evet bunun gerisini belki gezi programında tekrar ele almak üzere şimdi sizleri kondiktörlerle baş başa bırakıyoruz. Açık gaste. Ali Bilge ile Ekonomi Politik Günaydın Ali Bey. Merhaba Ömer Bey, merhaba, merhaba can. Günaydın merhaba. Merhaba. İzmir İktisat Kongresi'ndeydiniz. Siz oradan bu sefer İzmir muhabirimiz olarak. Ya evet. Lütfen bilgi verirseniz biz de takip etmiş oluruz ve Türkiye'nin oradan da Türkiye'nin ekonomik durumuyla ilgili de bazı yorumlarla tamamlayabiliriz belki oraya bağlayabiliriz. Şu anda da e, yoldayım zaten. E, bir yerde benzer istasyonunda durduk. Oradan yayına gidiyorum Herhangi bir aktarlık olursa şimdiden özür değilim. E, bu İzmir İktisat Kongresi malum işte Cumhuriyet'in e, ilanından e, önce Lozan e, devam ederken ilki yapılıyor. E, bir noktada e, o zamanki gelecek idarenin iktisadi e, bakış açısını ortaya koyan bu anlamda Lozan'a ve dünyaya mesaj veren bir mahiyette günlerce süren bir kongre çok değişik toplumsal kesimlerin falan katıldığı ve temel şeyleri gelecek rejimin niteliği ve iktisadi felsefesini ortaya koyan ve bütün sorunları tartışan bir kongre sonra bunun birincisinden sonra çok uzun yıllar sonra neredeyse 60 yıl sonra 12 Eylül döneminde 24 Ocak kararları sonrasında yapılan ikincisi oldu. O da işte malum 70'lerin yaşanan bulalımı ekonominin dışı açılması sürecine denk gelen. Üçüncüsü 1990'ların başında oldu. Orada yüksek enflasyon ve ekonomik sorunlarla boğuşuyorduk. İşte dördüncüsü de AK Parti iktidarının. Başlangıcına denk geldi ve o dönemde de ağırlıklı olarak AB e, yapısal süreçleri tartışmaları alevli bir şekildeydi. Ve Türkiye'nin 2001 krizi sonrasındaki oturduğu e, zemin üzerinden dünyayla olan ilişkileri e, temel e, konulardı ve işte yine açılımlarıydı. E, bu AK tabi 11 yılı aşkın bir süredir devam etmekte olduğu için... Beşinci iktisat kongresi de AK Parti kadrolarının iktidarda olduğu döneme rastladı. Tabi bu on birinci yılındaki iktidarın ikinci iktisat kongresi düzenlediği. Bu çerçeve içerisinde özellikle Cumhuriyet bayramı, Cumhuriyet'in 90. yılına denk getirmek hesaplanmış. Belli ki işte bir takım açılışlar, yerel seçimler, genel seçimler, seçimleri gibi bütün bu seçim koridoru e, önünde bir takım e, gösterimlere ihtiyaç var. Yani şovlara da ihtiyaç var. E, faaliyetlerin e, sıralandığı e, imkanlar e, sunuluyor. Bu toplantıya Cumhurbaşkanı, Başbakan ve ilgili e, bakanların pek çoğu e, kongrede çeşitli konuşmalar yaptılar. E, zaten neredeyse bir Ilerde tartışılıyor. Bu kongrede yani bu 20. yüzyılda damgasını vuran iktisadi kriz sorgulanmadı dersek yeterince sorgulanmadı diyelim hadi e, doğruyu söylemiş oluruz. Her evet, tarafında bu çok, çok tabi sorgulanırken evet e, bu kongrede sorgulanmadı. Bu yani, çok tabi temel bir noktayı işaret ediyorsunuz yani e, bu tıpkı e, iklim konusunda olduğu gibi yani gezegenin içinde bulunduğu büyük inanılmaz büyüklükteki belki de gelmiş geçmiş ezelden ebede giden en büyük krizden bahsedilmediği gibi ekonomik yönünden de bunun bahsedilmiyor olması yeterince bunun bir sınır yani şey olmasından kriz telaffuz edilmemesi doğrusu çok büyük ve aymazlık gibi geliyor da insana. Yani Vandana Shiva yeni yazmıştı bir yazısında Guardian'da. Sınırsız büyümenin ekonomistlerin iş aleminin ve politik acılarının bir fantezisidir... İlerlemenin bir ölçüsü olarak görülüyor ve sadece işte gayrisafi yurt içi hasıla bütün zenginlikleri ölçmenin bir şeyi olarak yolu olarak görülüyor. En büyük ana konsept başat konsept olarak bu çıktı. Ama bu tabi yarattığı yoksulluğu da doğanın yok edilmesiyle yarattığı yoksulluğu da gözden kaçırıyor. Şey yapıyor diyor. Yani gizlemiş, maskelemiş oluyor. ve Yani bir anlamda büyümeyi işte doğanın paraya çevrilmesi, nakte çevrilmesi, ortak alanların, müştereklerin de metaya dönüştürülmesi. Evet. O zaman yalnız tabii bütün bu ticarileştirme ve metalaştırma olunca hayat daha fazla yükseliyor ve insanlar da daha yoksul hale geliyorlar. Çok önemli bir nokta var. Yani yeryüzünde de büyük şiddet doğuruyor bu tabii demiş. Yani su, petrol yeryüzüne karşı üçlü bir şiddetten bahsediyor bunun bu ekonomik krizin sonucu olarak. Yeryüzüne karşı bir şiddet yani ekolojik kriz. Halka karşı, insanlara karşı şiddet, yoksulluk, fakr zahuret zaruret hatta ve yerinden yurdundan olma sürgün meselesi ve üçüncü olarak da tabii savaş şiddeti oluyor. Yani çatışmalara yol açıyor bu tabii. Suriye'de son derece çarpıcı ve korkunç, trajik örneklerini görüyoruz. Yani Büyük Türkiye, mesela bugün çeşitli gazetelerde, biz sizin muhabirliğiniz dışında şeyleri de izliyoruz başka dolaylı muhabirlikler kullanıyoruz mesela Türkiye gazetesinden de profesör doktor Burak Arzova yazmış herhalde iktisat profesörü 10-15 bin dolar arasına sıkışıp kalmış kişi başına bir milli gelir %3'ün ötesine geçemeyen bir büyüme büyük Türkiye idealinin hedefleri olamaz bundan sonraki hedeflerine taşıyacak ikinci nesil yapısal reformları tartışmamız gerekiyor diye Büyük Türkiye'nin ekonomik hedeflerini tartışmalıyız diyerek büyümeyi ön plana alan bir görüş serdetmiş Profesör Arzova'da. Fakat bu böyle pek gidemiyor. Yani aslında şeyin gerçek değeri milli gelir ve işte gayri safi yurt içi aslında mutluluk getirmediği açık ortada belki de hayatın gerçek nakit dolaşım aracı hayatın kendisidir diye bitirmiş mesela şeyde Vandana Shiva diye böyle bir büyümeme stratejilerinin konuşulmasının şart olduğu bir dönemde bütün dünyada, Naomi Klein de geçen gün yazmıştı aynı makalede başka bir makalede yani ee, özellikle zengin ülkelerde büyümemenin yollarını ve lokal ekonomilere ağırlık vererek nasıl davranılacağını bütün dünya bunu tartışıyor şimdi evet yani e, şimdi bu, bu dediğiniz konular bu kongrede yok onu söyleyeyim evet. yani i̇şte. biraz şey yapmadım ki e, tek cümleyle şey yapayım e, de bunlar yok yani bırakın bunları yani bugün en ufak toplantılı dünyada bu iktisadi konularda işte girişimcilerin, siyasetçilerin, iktisatçıların toplantı katıldığı toplantılar bir nevi günah kapitalizmin günah çıkartma platformuna dönüşüyor ve üstelik bunlar sadece kapitalizm karşılıkları, küreselleşme karşılıkları gibi kesimlerden değil. Bizzat e, kapitalizmin ateşli savunucularından, mali sektör temsilcilerin içinden gelenler tarafından sorgulanıyor ve eleştiriliyor. Bizim kongrede yani bu kapitalizmin e, son 30 yıllık uygulamasının yarattığı tahribat, yana etkiler, hastalıklar yaşanan bunalımlar e, çok e, sorgulanmıyor. Bırakın e, düşük büyüme iklim bağlantılı e, bakış açısı felsefe yansımadığı gibi yani dünyada şu anda pek dünyanın pek çok köşesinde e, kapitalizmin sorgulandığına şahit olduğumuz gibi bir sorgulama dahi olmuyor. E, dolayısıyla e, bu tür toplantılarda ama tabii ki işte orta gelir e, tuzağı diye bir yeni bir e, işte ülkelerin bugün e, Türkiye gibi ülkelerin içinde bulunduğu bir e, durum var. Bu belli bir noktaya hasılaları ulaştıktan sonra bunların artmadığı ve bu artmanın yollarının nasıl olacağına ilişkin yaklaşımlar e, tartışma. Dünyada da belli e, şekilde bu yapılıyor. Bu da Türkiye'ye yansıyor. Bir kere gerçekten bilimsellik e, niteliği çok düşük, akademik niteliği çok düşük ve e, farkındalık niteliği çok düşük e, ve üstelik demin sizin işaret ettiğiniz, alıntılandırdığınız yazılarda da yazıda da söylendiği gibi yani bu bir değerler sisteminin müthiş bir tahribatı ile karşı karşıyayız. Bu değerler sistemi de sorgulanmıyor. Yani her şeyin zenginlik vaslı olmak için yapıldığı bir durum dünyada yaşıyoruz her şey zengin olmak için her şey yani spor yapmak bile zengin olmak için resim yapmak bile zengin olmak için siyaset zengin olmak için her şey her şey hasıla ülkeler hasıla üzerinden başka bir alandır iş bunların bağlantılarını sorgulamayan bir e, ba anışla e, gezegeni de işte gezegen içerisinden çıkarılacak madenler üzerinden yağmaladığımız ee, tamamen ortadan kaldırdığımız e, intiharın meşhiyle geldiğimiz bir e, kapitalist uygulama e, dünyanın tek çok köşesinde e, hiç e, beklemeyeceğimiz insanlar tarafından bile sorgulanırken bu kongrede böyle bir sorgulama yapılmadı. Evet yani ee, Joseph, gerçekten... Joseph Stiglitz de mesela bunun yol açtığı büyük bu büyüme adı altında büyük adaletsizlikler, gelir dağılımı eşitsizliklerinin yaratacağı korkunç yıkımlardan bahsediyorlardı. Son olarak Paul Krugman'da işte Amerika Birleşik Devletleri'nde gene cumhuriyetçilerin öncülüğünde şeyler de kesildi mesela. işte yiyecek yardımı gören 40 milyonun üzerinde Amerikalı var aslında. Bir Türkiye'nin yarısından bahsediyoruz bir aç, açlık sınırı altında olan onların yardımlarını da kestiler. Bunun çok büyük sorunlar yaratacağından bahseden çok sayıda önemli iktisatçı hem de Dünya Bankası'nın baş ekonomik danışmanları gibi Nobel ödüllü iktisatçılar da bunları söylüyorlar. Yani sadece bunlar böyle bir, bir avuç marjinal Tabii. solcu, Marksist vs. Valla değil. Şey Zaten değil. O, onu da anlatıp, Yani kapitalizmin ateşli savuncuları bu yaşanan şeyi en eleştiriyorlar. Ayrıca yani biz bunların içeride takip ederken etmeye çalışırken açıkçası herhalde milyonlarca dolarda da para harcamıştır bu organizasyon için. İki ağırlama gayet iyi ama içerikte müthiş bir boşluk var ki Türkiye sonuçta önümüzdeki dönemde yani FED politikalarının etkilerine maruz kalabilecek en birinci ülkelerden bir tanesi ki içeride tartışma, konuşma işte devam ederken dışarıda döviz kurunun 2000'i geçtiği haberi e, duyuldu. Yani e, bir taraftan siz 10 e, yıllık performansınızın üzerine çize çize giriyorsunuz, dünya e, bitmeyen bir krizin içerisinde debeleniyor. Ee, ve e, önünüzde sizin seçim var e, işte Marmara ray e, ray ray ray Roy, yol yol gidiyorsunuz ve büyümeyle son 11 yılın büyümesini bile doğru dürüst analiz etmiyorsunuz sonuçta e, Türkiye gibi ülkeler e, işte Amerikan e, para politikalarının esiri olmuş ülkeler hemen oradaki bir değişiklik kurlarınızı e, etkiliyor e, faizlerinizi e, yükseltiyor e, ve e, işte dolar daha az dolar basacağını belirtmesi bile e, ucuz finansman sağlayan son 10 yılda Türkiye gibi ülkelerin işte cari açıklarında büyümelerin e, kaynağı olan parayı sağlayan ülkelerde e, her şeyi e, alt üst edebiliyor. E, çünkü bu ucuz finansman döneminin bitmesi Türkiye gibi ülkelerin kriz e, ve karşı karşıya kalması demek. E, işte resesyondan çıkmak için Birleşik Devletler e, ve gelişmiş ülkeler e, sıfır faiz ve bolca piyasalara para verdi. E, bu paralarda yeterisi daha yüksek e, ve döviz talebi olduğunda bulunan, tasarruf açığı olan Türkiye gibi ülkeleri finanse etti. Bu finanse olan sonucu işte, Türkiye gibi ülkelerde bir büyüme performansı izledik. Ama bu büyüme performansı hem o ülkelerin e, doğalarını e, etkileyen, iklimlerini bozan e, ve açıkçası yüksek teknoloji ve ARGE harcamalarına dayanmayan daha çok betonla ilişkilendirdiğimiz bir büyüme, kalitesiz büyüme ile karşı karşıyayız. Yani Türkiye'nin son 10 yılın büyümesinin e, analizi bile yeterince yapılmadı. E, desek doğrudur. Hatta yapılmadı bile diyebiliriz. Ve dolayısıyla yani bunun tahribatları işte büyük mega projeler e, bile gündeme gelmedi. E, zaten önümüzdeki dönem e, Türkiye gibi ülkeler için zor bir deneme e, işaret ediyor. E, kısa vadeli kaynakların e, gelişmiş ülkelere e, daha dönmesi Türkiye gibi ülkelerde inanılmaz gerilimlere yol açıyor. E, bu gerilimler her an her ay beklenen bir halde yani bunun ne oluyor yani ekonomiler bu paralar gelmeyince Türkiye'nin sorunu da diyor. büyüme oranları düşüyor işte tahminleri düşüyor işsizlik artıyor maliyetler yükseliyor finansman maliyetleri ithalat pahaloluyor Enflasyon tehlikesi yani bunlar dahi çok yeterliçe konuşulduğunu söyleyemem o nedenle yani Toplantıyı düzenleyen, e, bayağı emek sarf eden insanlar var. Ama toplantının bu bağlamda e, içerik, içeriği, kalitesi e, tatmin edici değildi. Yani Peki ben Ali Bey, bir şey daha sormak istiyorum. Buyurun, bir, e, buyurun. E, şimdi bu e, saplantı haline gelmiş bir büyüme meselemiz var. Bizim de kendi evet. saplantımız, işte bu iklim çöküşü yani gezegenin felakete gidişi konusunda bizimki de bir saplantı bu iklimden hiç bahsedilip bahsedilmediğini soracağım yani iklimin ekonomik sorunları üzerine çünkü elimizde yepyeni bir meteoroloji genel müdürlüğünden yapılmış tüyler ürpertici bir rapor var bu sabah okuduk yani su kaynaklarının yüzde 40 azalacağını hem de yakın vadede söyleyen, öngören çok ciddi bir araştırma. Yani en azından son söyledik, söylenenler hesaplar, tahminler doğruysa çok ciddi sonuçları olabilir. İkincisi olarak dünyanın en önemli iklimle uğraşan kurumlarından biri olan Tyndall Merkezi Amerika'da iklim değişikliği araştırmalarının müdürü. Yani müdür yardımcısı diyeyim Kevin Anderson'la bir başka iklim bilimci Alice Boas birlikte çok vahim bir rapor ortaya koydular. O da çok yeni ve diyorlar ki bu hemen şu anda başlanması gerekiyor ve yılda yüzde on sera gazı salımlarının azaltılması halinde ancak iki de tutmak iki derecede tutma sıcaklık artışını ihtimali o da yüzde elli diyorlar yani bu binlerce işte karbon vergisi <gülüyor> teknolojik sorunlar vesaire'nin çok ötesinde bu yapılmadan olamaz ve radikal bir şekilde başta zengin ülkeler olmak üzere Radikal bir şekilde bu büyümeme, bu büyüme fetişinden tamamen vazgeçilmesi gerektiğini söylüyorlar. Yani sonuç olarak diyorlar ki biraz öncesinde söylediğiniz şeyden de aklıma geldi bir sözden. Yani mevcut kapitalizmin kuralları içinde bu şekilde inşa edilmiş kapitalizmin kuralları içinde iklim felaketini, krizini önlemek imkanı yoktur diyorlar bu kuralların değişmesi gerektiğini söylüyorlar. Bunları söyleyen de dünyanın en önemli bir iklim bilimcileri arasında yer alıyorlar. Şimdi bu konuşuldu mu peki? Hiç böyle iklimden bunun bahsediyorum. Yani ben de bu en son, son sonuna doğru bundan bahsedecektim. Şimdi yani en yakın konuşma başlığı sürdürülebilir kalkınma bağlamında yeşil büyüme. Evet anladım. Yani en yetkin oturum bu size en yakın zorlayarak getirebileceğim zaten sürdürebilir kalkınma kavramı e, yani şeyle bitti neyse yani sonuçta bu konu e, bu konuyu gerçekten Türkiye'de e, iktisatçılar e, ilgi duymuyor hafife alıyor yani ben etrafımda 30 yıldır iktisat dünyasının içindeyim işte 10 küsür yıldır e, açık radyo programcısıyım 1992'de ilk dergi, yayınladığım derginin kapağında Rio Konferansı'nı incelemişim. Yani bir şekilde evet. sizden öğrendiklerim, evet, radyodan tabii. öğrendiklerim, e, izlediğimle bu konuda e, işte bir şeyler söyleyebiliyorum, e, konuşabiliyorum e, ve iktisat camiası içindeyim. Burun kıvıran bir iktisat kamuoyu var bu konuda. Çok, İlgi duymuyor. Çok şaşırtıcı bir şey. Bu kadar ufak yani. Yani tamam. Tezir ederim bu konuyla ilgili arkadaşlarımızı. Ama büyük bir çoğunluğu yok bununla ilgili değil. Şimdi ben de buna da şunu ilave edeyim. Yani çok haklısınız aslında ama yani izahı güç olan bir durum var. Şimdi dünyanın en önemli iktisatçıları arasında gelen, yani Dünya Bankası'nın ve ...baş ekonomistliğini yapmış olan... ...işte Britanya Hükümeti'nin... ...Birleşik Krallığın ...baş ekonomistliğini... ...bilim danışmanlığını yapmış olan... ...insanlar var mesela... ...Sir Nicholas Stern var... Yani ...bundan 5 sene önce... ...tuğla gibi bir kitap yazdı... ...iklim değişikliğinin ekonomik etkileri... ...ve işte gayri safi yurt içi ...yüzde birini sonradan da değiştirdi... ...o rakamı da... ...yüzde ikisini muhakkak bu işe ayırmamız lazım... Bu böyle giderse mümkün değil dedi. Bu çok önemli bir iktisatçı. Herkesin ta, ta, takdir ettiği. Hemen arkasından şeyi de söyleyeyim. Joseph Stiglitz işte yazdığı bu eşitsizlik üzerine yazdığı son kitabında da küresel iklim değişikliğinin getireceği büyük sorunlara uzun boylu değiniyor. Bunlar çok önemli Paul Krugman da aynı şekilde Nobel ödülü kazanmış. Evet. Dünyanın yani, en ünlü herhangi birini çağırdılar mı bu iktisat kongresine mesela yok, bu insanlar? böyle insanla? bir, bir şey yok. Zaten dediğim gibi yabancı yani şöyle var Dünya Bankası'nın bir uzmanı bu dediğim başkosu ile konuşuyor bildiğim kadarıyla. Dünya Bankası Türkiye direktörü ama yani mesele e, çok hafife alınır bir yaklaşımla iktisatçılar geliyor. işte başlığında bile yeşil büyüme diyorsun işte iklimle ilgili bunun sonuçları ile ilgili ya yani ortalıkta bankanın Birleşmiş Milletlerin ortaya koyduğu raporları bile okuyan iktisatçı sayısı Türkiye'de çok az bu iktisatçılar zaten değerleri sorgulamıyor bu gezegenle ilgili bir şey. iktisat kopuk bir şey halde yani Türkiye iktisatçısı ya yani bu konuda ayrıca Konuşmamız gereken evet. bir husus. Ee, ben yani iktisat eğitimine e, yani zaten önerim. Dünyada da Türkiye'de de e, temel işte girişleri iktisadın temel kavramları de, iklim meselesine girişini de ders olarak konmasını gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu kuşaklar bununla ilgisiz yetişmiş iktisatçılar, konstrüksiyon iktisatçıları, dünyanın başka meseleleriyle ilgilenmiyorlar. Zaten Türkiye'de iktisat e, aleminde bulunan insanların büyük bir çoğunluğu entelektüel kapasitesi olmayan noktalarda sadece teknik bir şekilde bir e, denklem çözen insanlar haline geldiler. Dolayısıyla bir sosyal bilim olma noktasından uzaklaşan bir iktisat anlayışıyla karşı karşıyayız ve bu da kongreye yansımıştır. Yani her şey e, hastalar üzerinden bakıp değerlendirdiği sosyal faktörleri yeterince irdelenmediği yani oturumları baktığınızda, onlara verilen ağırlığa baktığınızda da bu durum net bir şekilde ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bırakın siz bütün bunları kenara dünyanın yani e, krizi bile yeterince kapitalizm sorgulanmıyor. Onun yarattığı tahribat sorgulanmıyor. Evet yani aslında işte benim demin saydığım isimler demeye çalıştığım Nicholas Stern, Joseph Stiglitz... Holkrug'una ilaveten IMF'nin başkanı olan Christine Lagarde da çok canhıraş bir şey, açıklama yaptı bu iklim değişikliği meselesinde gelecek nesil ve nesiller kavrulacak kızaracak tost olacak filan dedi hatta anlaşılabilir bir dille ya da bu yalnız iktisatçılar değil mesela dünyanın önde gelen finansçılarından mesela Jeremy Grantham e, açıkça şey dedi yani ak aktivizm yapmak lazım yoksa ve Nature dergisinde bir çağrı yayınladı. Herkes ey ehli vatan ayağa kalkın ve bu durdurun bu kapitalizmin bu gidişatını dedi. Dünyanın da önde gelen finansçılarından biri. Ya onu diyorum yani ateşli savunucular bile bunları sorguluyorlar. Bugün finans sektörünün içinden gelmiş insanlar sistemi yerden yere vuruyorlar. Her toplantı kapitalizmin yarattığı tahribatı Güler çıkartma platformuna dönüyor bu bizde e, böyle bir şey söz konusu değil yani açıkça söylemek gerekirse burada e, bu anlayışı sahip iktisatçıların e, adeta da gözetildiği onlara oturumlarda daha fazla yer verildiği bir platform olduğunu da söylemek mümkün ve e, bu anlamda açıkçası bir israf oldu yani çok iyi ağırlıyorlar bu tür toplantılarda e, katılımcıları. E, yalnız içki yoktu. Onu da bir arada belirtelim. Ondan sonra e, bu tür toplantıların e, yemeklerinde artık e, içki verilmiyor. E, meyve onun, suyu onun da bir altını. Meyve suyu. Ayran meyve var mı? Ayran var mı? Var var. Ayran var. Çok ayran var. Allah Allah. Allah onlar oluyor ama şeyler olmuyor. Bu da e, bir öğretim tarafından Maliye Bakanlığı sorudu yani üretim yederi burada isyan ediyorlar ama öbür konulara girmiyorlar ee, Allah selamet versin ee, içki e, yoktu içerikte yoktu e, misak iktisadi hedeflerinin ortaya konması yeterince içerik değil mi sizce çok e, yeterik yeter yeterli, <gülüyor> yeterli. <gülüyor> sayabilirsiniz bunu yani bir tek tatmiyedici şey şöyle bir şey diyebilirim yani bölge olarak İzmir üzerine e, oturumlar vardı çünkü İzmir de e, açıkçası çok şeyi ıskalayan bir kent oldu iktisadi olarak e, bu Türkiye'nin büyük üçüncü büyük e, şeyi ama e, bir, bir pek çok geridemi de beraberinde taşıyor. Ayrıca tabii yani hem iklim meselesi hem de yani e, bir e, ekonominin e, Nasıl bir siyasi ve hukuki ortam içerisinde e, işte insan haklarına dayalı, temiz bir demokrasi içerisinde dayalı, e, hüküm sürmesine ilişkin bağlantıları da yoktu yani açıkça söylemek gerekirse. Artı şey de yoktu, e, yeterince emekçiler de yoktu, emek örgütleri de yoktu. Birinci İktisat Kongresi'nde sosyalistler katılır, evet. emek örgütleri katılır ve o birinci iktisat kongresi bir aya yakın süren oturumları barındırır kendi içinde. Yani onu e, belirteyim. Yani sonuçta e, ya, çok emek, çok zaman harcamış ama sanıyorum e, İzmir'in Expo meselesi var bu e, fuarına. Katıl, onun da önümüzdeki hafta falan şeyi olacak. Yani Dünya Kupası nasıl e, o mücadelesi indikten. vardı katılma. Onunla da o mücadele sürüyor. E, bütün ülkelere e, yanımız alıyoruz küçük ülkeleri bize oy ver işte onlara hediyeler veriyoruz ee, bir an, bu anlamda e, böyle bir faaliyetin e, ona da herhalde düşünerek takım şeyler yapmışlar biz bunları da yapabiliyoruz diye ama e, yetersiz bir toplantı evet. olduğunu e, tekrar altını çizeyim e, Yani bu kadar kaynak gerçekten merak ediyorum 5000 e, yakın insanı İzmir'in 20'ye yakın otelini kapatarak yeme içme ve e, sosyal faaliyetlerle gayet iyi ağırlıyorlar. Yani böyle bir kaynağı başka şeylere ayırmak daha şeyi faydası yüksek olabilirdi. E, benim muhabirliğim. Şu anda Şakran'dayım. E, İzmir'e dönüp Antalya'ya gideceğim. Bu arada e, Yeniğimizde herhalde kesintisiz bir benzin istasyonunda gerçekleşti. Ee, gerçekleşti. Çok teşekkür ederiz Ali Bey. Görüşmek ben üzere. Teşekkür ederim. Hoşçakalın. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık Gazete Evet Açık Radyo 94.9 burası Açık Gazete devam ediyor haftanın ilk Açık Gazetesi saat 9.40 ona 20 var aşağı yukarı ve biz devam ediyoruz Ali Bilge ile İzmir İktisat Kongresi'nden bu sefer ee, izlenimlerini aldık değerlendirmesini. Ee, bir Ankara'dan, bir İzmir'den, yurdun çeşitli yerlerinden yayın yapabiliyoruz Ali Bilge'nin muhabirliği sayesinde tırnak içinde. Bu arada bir önemli e, hafta sonunda gerçekleşmiş olan çeşitli e, toplantılardan ve protesto işlerinden de bahsediyorduk. Bir de birini de atlamayalım. E, Britanya'da Birleşik Krallık'ta Baya Şey İngiltere Ve Britanya hükümeti Gazeteciliği terörizmle Eşit tutmayı başardı ve böylece Tarihe de geçti hey, Bir dakika mali teröristler değil miydi o? Gazetecileri terörist olarak nitelendirin Evet iki gazeteciyi de Öldürmüşlerdi evet, Geçtiğimiz hafta sonunda İp Fransız'daki gazeteciyi terörist kendi gözlerinde terörist olarak gördükleri için öldürmüşlerdi Britanya'da maalesef öyle öngörüyor ve yani Britanya hükümeti bütün bu sızma haberleri ortaya çıkaran Ben Greenwald'ı yani daha doğrusu Edward Snowden'ın büyük ifşaatçı Edward Snowden'ın eski CIA yetkilisi çalışanı onun e, sızdırdığı bilgileri bütün dünyada gazetelerde başta e, Britanya'nın e, Guardian gazetesinde olmak üzere ama e, hem Washington Post'u Amerika'da ayrıca işte Der Spiegel'de Almanya'da Le Monde'da Fransa'da pek çok yerde e, El País galiba İspanya'da da yayınladılar ve bütün kirli çamaşırlarının bir kısmı açığa çıktı Amerika Birleşik Devletleri'nin skandal üstüne skandal sirk ekmek vesaire giderken Britanya hem Guardian gazetesine baskı yaptı bu yayınları durdurması için insanların hayatı tehlikeye giriyor diye hem de bir hard diski orada parçı yap parçalarsın ya da seni mahkemeye veririz diye tehdit ettiler ve sürüm sürüm süründürürüm seni mahkemelerde mi şey. Ve bunu, evet aynen öyle. Sirk devam ediyor yani onun üzerine de ayaklarıyla tepindiler neredeyse yani. E hard diskin üzerinde. Şimdi son durumda şu... Ben... Ama şu noktayı anlamıyorum. Yani hard disk'i bir fiziki şiddet uyguladığınız zaman hard disk'in içindeki verilerin silineceğini zannetmek gerçekten büyük bir ahmaklık. Yakıldığı takdirde, suyun içine atıldığı takdirde bile gene bu hard disk'teki veriler geri gelebiliyor. Teknik bir bilgiden bahsediyorum şu anda ama sırf gövde gösterisi, boy göstermek için ya da karşı işte tarafı tehdit etmek için, üzerinde korku, tepilmek, korku, korkutmak için böyle hareketler için. yapılıyor. Başka bir anlamı yok yani belgelere zarar vermek gibi bir anlamı yok. Sadece zaten, korkutmak için. Zaten başka yerlerde de kopyaları çoktan alınmıştır. Evet. Enkripsiyon diye bir şey var. Glen Greenwald e, dün e, hayat arkadaşı David Miranda David Miranda Brezilyalı e, şeyde tutuldu Almanya'dan Brezilya'ya giderken <gülüyor> Heathrow havaalanından transit geçeceği sırada İngiliz casus teşkilatı onu tuttu. 9 saate kadar tuttu ve anti terörizm, yani terörle mücadele statüsünde şecol 7 dedikleri bir e, yönetmelik var ona göre. Ve daha sonra Miranda'da bir dava açtı Britanya hükümetine döndükten sonra. E, bunlar e, Port Circulation Sheet diye bir şey kayıtlara geçmiş. O da Scotland İngiliz polisi, Britanya polisinin hazırladığı bir şey. Casus teşkilatında işte İngiliz ya da Britanya Milli İstihbaratı MI5'a da danışarak şey yapmış ve bütün şeylere sınır kapılarına da gönderilmiş. Tam hangi tarih olduğu bilinmiyor. Reuters kanalıyla fakat Diyorlar ki Miranda geliyor casusluk yapması çok muhtemel? Siz önleminizi olun. Evet espiyonaj kelimesini kullanıyorlar resmen casusluk. Bu da e, Birleşik Krallığı'nın ulusal güvenliğini, milli güvenliğini tehlikeye düşürür çıkarlarına. Ve bilerek bazı belgeleri taşıyor. Bu da insanların hayatını tehlikeye düşürür demiş belgeleri. Bunlar Amerika'nın gizli belgelerinden bahsediyoruz. Herkesi dinlediğine dair, yeryüzündeki bütün insanları dinleyip gözlediğine dair belgelerden. Ve bunların açıklanması ya da açıklanmaya teşebbüsü de e, politik ve ideolojik davaları, bak bu terim de güzel, politik ve ideolojik davalar peşinde koşmaktır. Dolayısıyla ergo... Ergo yani dolayısıyla latince kullandım şık olsun yani, diye yani latincem olmadığı için ama e, hukukta latince çok şık durur anladım. ben de öyle yaptım e, ve terörizm tanımına uyar diyor. yani espiyonaj, casusluk ve terörizm kullanıyorlar Miranda'nın yaptıkları ve <gülüyor> bunu şey yapmışlar bu e, şey diyor ki Glenn Greenwald Kesinlikle bu tarihte ilk defa oluyor. Biz bunca yıldır terörizmin bu şekilde kullanılacağını söylüyorduk. Ama nihayet bundan daha iyi kanıt olamaz. Bunca yıllardır ben şunu terörizm boş bir kelime Amerikan ve İngiliz hükümetlerinin, Britanya hükümetlerinin uydurduğu boş bir kavramdır. İşte şimdi Reuters'ın bu makalesiyle ...ortaya açıkça çıktı diyorlar. Fakat bununla kalmamış iş tabii. Ee, daha da ilginç bir nokta. Ee, çok önemli Associated Press'in e, muhabiri Matt e, Apuzzo... ...mesela zaten bu bir zaman meselesiydi. Hükümet e, bir, bir belgelerini, sırlarını... E, terörizm diye damgalamak zamanını bekliyordu geldi işte hadi hep beraber eğlenelim diye bir tweet atmış ee, David Lee de Guardian gazetesinin editörlerinden David Lee de tamam o zaman MI5 işine gelmeyen istihbarat ateş işine gelmeyen şeyler artık terörizm oluyor öyle mi? Newspeak hoş geldin yeni konuş demiş Orwell'e bir gönderme yapmış 1984 kitabına ve Kevin Gostola da bağımsız yazar gazeteci Kevin Gostola da otoriter bir mantık bütün dünyayı egemen olmaya çalışan egemenliği adına almaya çalışan bir otoriter mantık diyorlar fakat işin ilginç tarafı bundan kalmadı tabi ve hafta sonunun en önemli olaylarından biri Dünyanın hemen hemen bütün ülkelerinden İngiliz Britanya hükümetine bir açık mektup geldi. Türkiye var mı bu devletten? Önce? Var. Devlet değil bunlar. Kuruluşlardan e, basın özgürlüğü, ifade özgürlüğünü savunan kuruluş ve kişilerin. Toplamda. Buna girmeden önce Türkiye'nin neden olduğuna dair belki bir varsayımdan bahsedebiliriz. Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Güvenlik Ajansı'nın bu yabancı ülke liderlerini ve vatandaşlarına dilemesiyle alakalı haberlerin içerisinde Türkiye'de yer almış. En son olarak somut bir şekilde hmm. CNN Türk'te var bu. E, haberlerde bahsi geçen e, New York Times gazetesi bunu yayınlamış. NSA için hiçbir hedef küçük değil başlıklı bir yazı altında. Hmm. Ülkelerin isimleri veriliyor. Haberlerde bahsi geçen 2007 tarihli bir belgede Türkiye 3 başlık içinde yer alıyormuş. Bu başlıklardan bir tanesi devlet siyasi, İktidar, siyasi istikrar, e, muhtemel devlet istikrarsızlığı başlığı. Muhtemelen devlet istikrarsızlığı başlığı altında yapılan değerlendirmede Türkiye'de iç siyasetteki faaliyetleri, Türkiye'nin iç siyasetteki faaliyetleri krizde sonuçlanabilir deniliyormuş. Bu başlığın altında. Türkiye ile beraber Suriye, Lübnan, Kosova, Küba ve Sudan gibi ülkeler varmış. İkinci madde içerisinde ise devletin niyetlerinin de dahil olduğu dış politika. Eşittir Amerika Birleşik Devletleri için diplomatik avantaj sağlamak başlığı var. Bu başlıkta da Türkiye için Amerika Birleşik Devletleri'nin ulusal güvenlik çıkarlarına önemli etkisi olabilecek ülkelerden birisi ifadesi kullanılıyormuş. Peki Ve, bu insan hakları gruplarının kampanyasından herhangi bir yerde bahis var mı? Ne münasebeti? De. Bu gazetelerde? Üçüncüsü, hayır, hayır hayır yok öyle bir şey. Üçüncü e, maddede ise devletlerin niyetlerinin de dahil olduğu dış politika. Amerika Birleşik Devletleri için diplomatik avantaj sağlamak başlığı varmış. Sanki şey oynuyorlar. Risk. E, var ya evet, tablo e, masaüstü oyunu. E, bu başlıkta da Türkiye'nin, Amerika Birleşik Devletleri'nin ulusal güvenlik çıkarlarının önemli etkisi olabilecek ülkelerden biri olarak bahsediliyormuş. Diğerleri de Rusya, Suudi Arabistan, İsrail, İran, Japonya, Almanya, Suriye ve Fransa. Nasıl bir araya getirmişler bu kadar ülkeleri? <gülüyor> Kafaları biraz karışıkmış galiba. No, canım, bir şey Ama galiba. Türkiye yalnız değilmiş. Vardır bir bildikleri. Dur bakalım ne olacak? Şey Ben devam edeyim. İnsan Hakları Grupları'nın açık mektubunda diyorlar ki ulusal güvenlik asla Böyle yanlış şeyleri hukuk dışılığı savunmak için kullanılamaz e, kötü niyeti ve Britanya hükümetinin derhal hukuk yoluna dönmeye çağırıyoruz diyorlar. Ve açıkça ifade özgürlüğünü ihlal eder. Bu da hem Britanya hem Avrupa hem de uluslararası hukukta, e, Britanya Avrupa hukukunda ve uluslararası hukukta kullanılır hem gazetecilerin kullanılmasını hem de onlara yardım edenlerin bu gazetecilik işini yap, muhabirlik işini yapanlara yardım edenlerin mutlak surette her şart altında korunması gerektiğini söylerler ee, fakat yani Birleşik Krallık'ın çok kuvvetli bir demokrasi tarihi vardır güçlü ee, bu bütün korumak istediği temel değerleri eritmesin, erozyona uğratmasın diyorlar. Ve ne gardiyana ne de ona yardım edenlere yapılan bu baskı kabul edilemez. İfade özgürlüğü, ve basın özgürlüğü ve derhal Britanya'nın, Birleşik Krallık'ın uluslararası yükümlülüklerini korumak, savunmak, ifade özgürlüğünü savunmak görev sorumluluklarına davet ediyoruz diyorlar ve aralarında olmayan ülke yok Amerika da dahil olmak üzere Britanya'nın da birçok kuruluşundan da var Afganistan var Arnavutluk var Hindistan, Tunus var Peru Hindistan var Hindistan Beziyan. nasıl olabilir Hindistan en son anıldığı haberleri bu uh, telekulak skandalı ile alakalı Hindistan'ı teğet geçtiğine dairdi sebebini biliyor musunuz? Hayır, yani çünkü cep telefonu kullanmıyormuş. Yani gayet basit değil mi? Evet. Devlet Başkanı, Hindistan Başbakanı'nın hmm. son model e, iletişim araçlarını tercih etmemesi nedeniyle kolay kolay dinlenemedi. Yani daha doğrusu 35 Dünya Lideri'nin telefon konuşmalarını dinlenirken kendisini dinlenemediği gibi bir durum söz konusuydu. 35 Dünya Lideri'nin de sadece telefon konuşmalarını dikkat et. Yani diğer e-mail ve başka postasını filan... ...izlemiyor anlamına gelmiyor ha, evet. sadece telefonlardan bahsediyoruz ee, Evet Türkiye'den de e, Şalür'da tapan var ifade özgürlüğü girişimi adına imzalamış Azerbaycan da var Kazakistan'da var Kosova'da var. ...Esrail'de var, Kırgızistan'da da var... ...yani resmi değil bunların hepsi... ...insan haklarını savunan... Hakla, ...hak örgütleri... ...Miyanmar'da var... ...Hindistan var dedim ama... ...acaba uydurdum mu diye... ...bir daha bakmalıyım yüzlerce imza var çünkü... ...böyle bir şey daha... ...devam ediyor... ...evet... Ama Türkiye'de bu, bu konular fazla ilgi görmüyor. Türkiye'deki görmedik. aslında ilgi gören konular sürekli bir tekrar almış halini e, tekrar eden bir döngüye girmiş durumda galiba. Size açık senin son 4 dakikasında bir dejavu yaşatayım. E, Gül suyunda illegal örgütlerle hakimiyet savaşına giren uyuşturucu çetesi diye geçiyor Star gazetesinde o şekilde aktarıyor. Illegal örgütler ve çeteler olarak nitelendirilmesini. Bu uyuşturucu çetesinin lideri Devlet için mücadele ettiklerini öne sürmüş. Hı. Çetenin haraç vermeyen bir esnafa jiletle e, işkence yaptığı belirlenmiş. Star gazetesinden Bünyamin Demirkan'ın özel haberi bu. Sol örgütleri engel oluyoruz açıklamasını yapmış bu jiletle işkenceci. Tuzla'da sahte kimlikle yakalanan ve gül suyunda haraca bağladıkları tespit edilen e, çete liderleri Zafer ve Ahmet Turhan kardeşleri eylemlerini devlet adına çalışıyoruz diye savunmuş. Turhan kardeşlerinin ifa kardeşlerin ifadesinde Evet, biz terör örgütlerinin faaliyetlerini engelliyoruz. Çocukların örgüte katılmasını engelliyoruz şeklinde konuşmuşlar bu uyuşturucu çetesi ve işkenceciler. Çetenin çok sayıda yağma, yaralama, tehdit eylemlerine karıştığı, terör örgütleriyle otorite savaşı verdikleri inanmış galiba Las de terör örgütleri olduğu olduğuna çatışmalarına bu nedenle çıktığı, çatışmaların da bu nedenle çıktığı belirlenmiş. Haraç vermeyen esnafı darp ettiği, bir esnafa jiletle işkence yaptığı tespit edilmiş. 29 Eylül'deki olaylarda da çetenin silah kullandığı belirlemiş bu bir genç bir arkadaşın öldüğü olaydan bahsediyoruz. Evet ben de birkaç şey ilave edeyim. Şeyler hiç yok bu konular. Türkiye'de yani insan haklarıyla ilgili iklimle ilgili konular maalesef gündemde yer almıyor görebildiğimiz kadarıyla. Ya baksana jiletle, dinlemeler jiletle, jiletle, jiletle işkence yapan devlet adına çalışıyoruz diyecek kadar ileri gidebiliyor. ...devletin görevi olarak görebiliyor bu durumu. İlginç şeyler var yani ...Suriye konusunda... E, ...Simon Tisdall'ın... E, ...Guardian'da yazdığı bir yazıda... ...Abdullah Gül'ün... enteresan bir açıklamasına... ...yer, yer veriliyor. Ekskluzif... ...yani özel bir... ...mülakat vermiş. Bu var mı Türkiye'de... ...gazetelerde göremedim ben. Ama belki vardır. Abdullah Gül... ...demiş ki Suriye... Akdeniz sahillerinin bir bir Afganistan'a olmaya adaydı. Çok ağır bir yani çok ağır ama hiç de işte akla uzak olmayan bir şey. Doktorlar söylemek. Somali olacak diyor. Sınır komşusunun Cumhurbaşkanı Afganistan olacak diyor. Nasıl bir kader bekliyor bu ülke acaba? Yani Suriye Suriye milleti ölüyor demiş. Kayıtsız bir dünyanın gözleri altında ve Afganistan olacak demiş Akdeniz kıyılarında bir Afganistan haline gelecek ve aşırı şeylerin, aşırı dinci, aşırı akımların da ülkeyi parçalamakta, paralamakta olduğunu söylemiş. Bu da ilginç doğrusu. Cihadi gruplarında mesela, yani o sıradan insanların radikalleşmesi İslami cihat grupları tarafından hem komşularına hem de Avrupa'daki ülkelere büyük bir risk getiriyor demiş. Bu önemli aslında. Gazetelerde göremedim ama evet. ben Guardian'da gördüm. Bir aynı aynı başlıkla İskoçya evet. ziyareti sırasında gazeteye verdiği mülakatta galiba ondan bahsedeceksiniz. İkinci dönem için aday olup olmayacağı sorulmuş Abdullah Gül'e Cumhurbaşkanlığı için. Evet. O da henüz karar vermek için erken olduğunu belirtmiş. Abdullah Gül sorunun yinelenmesi üzerine aday olma olasılığını dışlamamış ve seçeneklerin açık olduğunu söylemiş. Böyle bir durum var. Evet bu da gayet önemli ve şeyi de tekrarlamış barışçılığı gösterilerin destek verdiğini Gezi direnişinde olduğu gibi Gezi'nin adını vermemekle beraber polise polisin hukuk dışı davranışlarına aşırı güç kullanılması gibi durumlarda mutlaka soruşturma, resmen devlet tarafından soruşturma açılması gerektiğini ve 3 e, Türkiye toplumunun daha büyük açıklığa kavuşması gerektiğini söylemiş. Enteresan değil mi? Evet. Ve birçok şey yapıldı ama ikinci nesil sosyal, ikinci kuşak sosyal ve hukuki re, hukuk reformlarında yapılması gerekir demiş. Gene Simon Tizdal'ın ikinci haberi bu da Guardian Gazetesi'nden. Evet. Bu arada Cumhuriyet Halk Partisi'ne Sarıgül'ün resmen döndüğünü de üyeliğin iadesinin onaylandığını söyleyelim. Fenerbahçe Kongresi'nden de Aziz Yıldırım'ın tekrar seçildiğini söyleyelim. Büyük bir rekor sayıda bir oyla. Ama... Yüzde yetmişini alarak oyların. Heh, ve çok sert bir şey yapmış o muamele etmiş. Bir de Şafak Pave'ye mecliste yaptığı konuşmadan sonra bayağı ee, kuvvetli saldırılar e, gelmekte olduğu e, görülüyor. Özellikle mesela bir hükümet yanlısı kanalda diye yazmış Hakan Aksay haber bülteni başladı ve ilk haberlerden biri haber tırnak içinde Paveydi ve onun asılsız iddialarından yalanlarının deşifre edildiğinden konuşmasındaki provokasyondan bahsedilmiş. Hükümet yanlısı bir televizyonda yani te yorumlarda veya analitik konuşmalarda değil haberlerde verilmiş bu. Şafak Bavay'ın ve özellikle de Sabah Gazetesi'nin yazarlarından biri ve günün haberine geçelim ağır mi? Ağır şekilde yalan söylüyor açığa çıkaracağım demiş Sevilay yükselir diye biri İsviçre'de bir çocuğu kurtarmak için mi yoksa kocası terk ettiği için mi o trenin önüne atladı sormak lazım kendisine diye de e bulunmuş Gün haberi istiyorsanız evet. vermeden kapatalım merak unsuru haline gelsin yok verelim günü. Anadolu Leopar'ını öldürmüşler Anadolu Leopar'ı var mıymış? varmış sonuncusu Kalmış olduğu söyleniyor Çoban arkadan geldi. saldırmış çobanın fotoğrafı var kolunda e, yarı e, bandajlı yani kolunu tamamen sarmayan Ek pansuman için kullanılan şey bandajlar var. Ve önünde de yatmış olan türünün son örneği ya da uzun zamandır görülmeyen, daha doğrusu gördüğünü anlatabilecek insan bulunmayan bir hayvan türünden bahsediyoruz. Anadolu leoparı. Evet, 1974 yılında köylüler tarafından öldürülmüş en son. Bu sefer 2013 yılında bundan yaklaşık 41 sene sonra yine köylüler tarafından öldürülmüş. Koyunları otlatan kalsın kaplana saldırmış. Leoparkoya öyle deniliyor. Kasım Kaplan'ın söylediklerini aktarıyoruz. Ee, Kolundan ve sırtından yaralanmış. Ama pek ciddi bir saldırı değilmiş. Yani baştan. o şekilde saldırıyorsa saldırı. eğer Leopar zaten bizim evdeki kedi o Leopardan daha vahşi olsa gerek. Ama öldürülmüş hayvan. Bir başka çoban tarafından av tüfeğiyle öldürülmüş. Arkadaşının sırtındayken galiba kafasını da e, devlete hediye etsinler. Hı hı. O da başbakanlıkta ya da cumhurbaşkanı. Bir yerde, Çok resmi güzel bir, bir hayvan yerde e, sergilensin. Çok güzel bir hayvan ama Anadolu yaparını gördük ve öldürdük diyor. Ee, 39 yıl sonra. 39 mu? Evet. 10 sene sonra tekrar öldürürler zaten eğer halen kalırsa. Muhtemelen zaten açlık kriziyle karşı karşıya kalan sadece insan türü olmadığı için Anadolu genel Anadolu'nun genelinde, Türkiye'nin genelinde diğer hayvan türleri de açlık sınırıyla karşı karşıya kalıyorlar ve artık insanların oldukları yerlere inmeye başlıyorlar. Bunun tipik bir örneğiyle karşı karşıya olabiliriz. Evet, kapattık. Bilinmez. programı kapatıyoruz. Parça çalacak zamanımız kalmadı. Gezi Park özelde devam ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. açıkgaste